Radyo. Entegre Sanat Sokak İşi Tiyatro Festivali 2016 Dikkat Köpek Var Yazan Melih Cevdet Anday Seslendirenler Sercan Gidişoğlu Meltem Cumbul, Hakan Pişkin Zeyno Günenç Oğuz İşçi Güven Kıraç Ve Necat İşler Ses Kayıt Melodika Affedersiniz efendim Benimle evlenir misiniz? Bunu babamla konuşun. Affedersiniz efendim. Demin buradan genç bir hanım çıktı. Kendisine evlenme teklif ettim. Babamla konuşun dedi. Siz o hanımın babası mısınız? Evet. Kızınızla evlenebilir miyim? Kesin bir şey söyleyemem. Bunu karımla konuşun daha iyi. Affedersiniz efendim. Demin bu evden genç bir hanım çıktı. Kendisine evlenme teklif ettim. Babamla konuşun dedi. Siz o genç hanımın annesi misiniz? Evet ne olacak? Kızınızla evlenebilir miyim? Kızım babamla konuşun dediğine göre neden babasına sormadınız? Babasına sordum. Sizinle konuşmamı söyledi. Bana sormanızı mı söyledi? Çok tuhaf doğrusu. Demek size çok saygısı var. Ama benim sokağa çıkacağımı bilmiyordu ki bilmeyebilir. Ancak ben de evinize gelmezdim. Çünkü bahçeye giremezdim. Korkar mısınız köpekten? Genel olarak korkmam. Ama böyle bir levhasıdırsa insan ürker elbet. Saldırgan bir köpek. Bizde köpek yok ki. Bu levhayı için astınız öyleyse? O levha biz taşındığımızda da vardı. O başka. Durum değişti. Demek şimdi içeri girebilirim. Ziyaretinize gelir, kızınızı isteyebilirim. Kızımı tanıyor musunuz? Hayır. İşsizim ben. Onun için gündüzleri bol bol dolaşabiliyorum. Elime bir kitap alıp, hoşlandığım bir yerde oturuyorum. Bugün de yolum buraya düştü. Çok güzel bir yer doğrusu. Bu yol, ağaçlar, bu parmaklıklı kapı, bahçeniz. Oturdum, sonra kızınız çıktı. Görür görmez hoşlandım. Birden evlenme düşüncesi geçti aklımdan. Çok tuhaf değil mi? Fırsatı kaçırmayayım dedim. İyi etmedin mi? Kızım kendisine sokakta evlenme teklif edilmesinden hiç hoşlanmaz. Öyleyse bu levhayı kaldırın buradan. Kaldıramayız. Ev sahibiyle anlaşmamızda bu levhanın kaldırılmaması maddesi de var. Güçlük de işte buradan doğuyor hanımefendi. Evinizde köpek olmadığını bilmeyen biri elbette giremez içeri. Giremeyince de kızınıza bu teklifi çaresiz sokakta yapar. Köpekten korkan bir adamı ne kızım ister, ne ben isterim, ne babası ister. Benim köpekten korktuğum yok. Kızınızı ilk burada, yani bahçenin dışında gördüm. Görmeden önce de köpekten korkmadığımı anlatmak için içeri giremezdim. Anlayış gösterin, rica ederim. Çünkü bu evde güzel bir kız olduğunu kestiremezdim. Görünüşte siz de haklısınız ama bu dünya mantıkla yürümüyor ki. Madem önce Leyva'yı, sonra kızımı gördünüz, vazgeçebilirsiniz evlenmekten. Ben köpekten çok evlenmekten korkarım hanımefendi. Ama kızınızı görünce baktım ki öyle bir korku yok. O zaman anladım kızınızı sevdiğimi. Bu fırsatı kaçırmayayım dedim. Bunlar saçma sapan sözler. Alas marladık. Tanıştığımıza memnun oldum. Güle güle efendim. Sizi tuttuğum için umarım ki bana kızmadınız. Niyetim kötü değildi. Yine de affedersiniz. Rica ederim. Gençlikte olur böyle şeyler. Affedersiniz beyefendi. Buyurun. Demin sizden kızınızı istemiştim. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Ben de size annesiyle konuşun demiştim. Evet. Sizden biraz sonra hanfendi çıktılar dışarı. Öyle mi? Oysa bugün dışarı çıkmayacağını söylemişti bana. Çünkü karım yatalaktır. Çıkmaya karar vermiş olacak. Böyle bir... Böyle bir karardan benim haberim yok. Doktor da bilmiyor. Çok şaşırtıcı bir şey doğrusu. Düşünün 40 yıllık karım, 40 yıllık yatalak karım birden ayağa kalkmaya karar veriyor. Yalnız ayağa kalkmaya da değil. Sokağa çıkmaya karar veriyor ve bundan bana hiç söz etmiyor. Siz çıktıktan sonra karar vermiş olabilir. Ya da bir sürpriz yok mu ya? Hem öyle yatalak gibi de değildi hiç. Hiç değildir. Sabahleyin kalkar, jimnastiğini yapar Ortalığı toplar, yemek pişirir Sonra girer yatağına Doktoru bekler İradeli bir insan Hayır İradesizliğinden Doktor geldi mi? Ee, ben buradayken gelmedi Doktoru tanır mısınız? Hayır tanımıyorum Nasıl tanımazsınız? Maskilidir Belki görsem tanırım Çok iyi bir doktordur 40 yıldır tedavi ediyor karımı. İyileşmeyeceğini bildiği halde. Düşünün kolay yapılır bir iş mi bu? Karımın hastalığı yüzünden bütün öteki hastalarını bıraktı. Yüzüstü bıraktı. Ve ben bir daha evlenemedim. Kaç yıldır evlisiniz? 40. Yani evlendiğinizde? İyi bildiniz. Karım yatalaktı. Nikahımız yatak odasında kıyıldı. Düğünümüz de yatak odasında yapıldı. Çok güzel bir düğün oldu. Maskeliydi davetlilerimiz. İçki içilmedi, yemek yenilmedi, konuşulmadı. Hiç konuşulmadı. Çünkü kimse kimseyi tanımıyordu. Kimseye davetiye yollamamıştık. Ama birden öyle bir kalabalık bastırdı ki... ...cehenneme döndü evin içi. Evet, cehenneme döndü. Anlıyor musunuz? Ama bu sizin aile yaşantınızla ilgili bir olay... Benim sizi açmak istediğimse daha başka bir konu. Kızınızla evlenmek istiyorum ben. Bunu önce kızınıza, sonra size, sonra eşinize açıyorum. Demek ki geleneği çiğnemiyorum. Ama yine de bir sonuç alamıyorum. Buna ne dersiniz? Saçma. Hepsi saçma. Nedir saçma olan? Yoksa beni kızınıza layık görmüyor musunuz? Yok yok onu demek istemedim. Hiç istemedim. Üstelik sizden hoşlanıyorum. Açık konuşuyorsunuz, iyi bir insan olduğunuz yüzünüzden anlaşılıyor. Ama eşim illa herkes onun hastalığıyla uğraşsın. Başka bir şeyle ilgilenmesin diye kızımızın evlenmesini istemiyor. İstemiyor işte. Bunun için koca bir köpek besliyor bahçede. E, bahçede böyle bir köpek dururken kim gelir kızımı istemeye? Siz de kaldırın efendim o levayı. Kaldıramıyoruz. Ev sahibiyle anlaşmamızda var bu madde. ''Kiracılar sendikasına başvurdum kaldırtmak için. Şimdilik bu işte mücadele edemeyiz.'' dediler. Ben çok mutsuz bir adamım biliyor musunuz? Mutsuzluğum işte burada da belli oldu. Nasıl güçlüklerle karşılaştığıma bakın. Oysa bana ne sizin ev sahibiyle anlaşmanızla? Eşiniz hastaysa, hastalığının sürüp gitmesini istiyorsa benimle ne ilgisi var bunun? Sendika size yardım etmiyormuş. Bunu ben nereden bilebilirdim? Benimki küçücük bir istek. ...bir mutluluk denemesi. Ama karşıma hiç anlamadığım engeller dikiliyor. Üzülmeyin canım. Siz daha gençsiniz. Nice zorluklarla karşılaşacaksınız daha. Hemen yılmayın. Ben çok çabuk yılıyorum. Bir zorlukla karşılaşır karşılaşmaz. Belki gencim de ondan ama... ...bütün gençlere de bu ödü verirler. Yılma derler. Ne yanlış... Ağlamayın, ağlamayın, her şey düzelir, her iş yoluna girer. Yalan söylüyorsunuz bana aldatıyorsunuz beni, her iş yoluna girermiş hiç de girmez, oyalama bu başka bir şey değil. Bu yaşta bu ne mutsuzluk? E, bu yaşta mutsuz olmayacağım da hangi yaşta mutsuz olacağım söyler misiniz bana? Sizin yaşınızda mı? Sizin yaşınızda umutsuzluğa düşeceksem, umutsuzluktan kurtuluş yok demektir. Gencim diye kendimi aldatayım mı? Kendinizi aldatmazsanız mutlu olamazsınız. Karımı örnek alın. O da hastalığında buluyor mutluluğu. Yanlış bir görüş bu. İnanmam, inanamam. Mutluluk bir aldanma olamaz. Kötü bir şeyden iyi bir şey çıkmaz da ondan. Ben tartışmayı sevmem. Bu sözleri de size bir tartışma kapısı açalım diye söylemedim. Aklıma öyle geldi. Yarın görüşürsek tam tersini de söyleyebilirim. Konuşmak oyalanmaktan başka bir şey değildir. Size isyan ediyorum. Coşmayın öyle canım. Şaşırtıyorsunuz beni. Ne dedim ben size? Ne dedim de böyle isyan ettiniz? Unutuyor musunuz beyefendi? Unutuyor musunuz? Kapınızın önünde sırada oturmuş olan gence, hem de işsiz bir gence, mutsuz bir gence yaptığınız kötülüğü unutuyor musunuz? Ben sizden öğüt istemedim ki. Kızınızı istedim. Kızımı size vermek elimde değil benim. Anlamıyor musunuz? Anlamıyorum. Anlamak istemiyorsunuz da ondan. Ters bir adamsınız siz. İnanmadan söylüyorsunuz bunu. Öncelikle ters değilim. Sonra da öyle kolay kolay bulunamayacak bir damatadayım. Çünkü işsizim, parasızım ve umutsuzum. Çok iyi anlıyorum ve sizi takdir ediyorum. Ama işsiz, parasız ve umutsuz bir damat adayı olmakla övünmeseniz de... ...biraz alçak gönüllü olsanız daha iyi değil midir? Ben bu işlerin acemisiyim. Ne yapayım? Ben değilim. Yüzlerce kişi geldi buraya kızımı istemeye. Hepsiyle konuştum. Hepsine söyledim, dinletemedim. Bana da söyleyin. Hangi yolu tutayım? Önce köpeğe alışın. Köpeğe. Bugün bir yerde çantamı unuttum. Nerede unuttuğumu bilmiyorum. Ama çantanın karşılığında bu paketi buldum. Nerede bulduğumu bilmiyorum. Allah ısmarladık. Güle güle. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Gene görüşürüz. Gene görüşürüz. <gülüyor> Ben de gideyim kendime bir iş arayayım. Nerede arayayım hiç bilmiyorum. Dikkat köpek var diye levha asmasını biliyorlar da... ...dikkat iş var diye levha asmıyorlar hiçbir yere. Bana ne iş yaparsın diye sorsalar ne derim ben? Çok canım sıkılıyor buna. Doktor geldi mi gördünüz mü? Ben burada değildim. Bir yere ayrıldım. Ayrıldınız mı? Buradan ayrılıp gittiniz mi? Evet. Hem kızımı istiyorsunuz hem de buradan ayrılıp gidiyorsunuz. Terbiyesizlik derler buna. Bizi aldatmaya ne hakkınız var sizin? <gülüyor> Müsaadenizle açıklayayım. Neyi açıklayacaksınız? Yüzünüzden belli hileci olduğunuz. İyi ki çabuk çıktı foyanız ortaya. Affedersiniz ama ben hileci falan değilim. Ağzınızdan çıkanı kulağınız işitsin. Hilecisiniz işte. Ama eşiniz Okan'ı da değil... ...benim çok iyi bir insan olduğumu yüzümden anladı. Kaç yıldır gözleri görmüyor onun. Yüzünüze nasıl bakmış anlayamadım. Peki nereye ayrıldınız siz buradan? İş aramaya gittim. Bari bulabildiniz mi? Hayır. Hiçbir yerde iş yok. Ah sizi gidi ah. Mahsus yapıyorsunuz bunları hep. Hep bizi aşağılamak, kendinizi yükseltmek için. Kızınız için? Sizden de eşinizden de olumlu bir karşılık alamayınca ne yapayım? Ben de iş aramaya gittim. Kuzum siz aklınızı mı kaçırdınız? Benim kızım evli. Ne zaman evlendi? Yarım saat önce. Nasıl olur? Bana babamla konuşun diyen kendisi. O zaman bilmiyordu evleneceğini. Yolda doktorla karşılaşıyorlar İşte size kızmam da bu yüzden Doktorla karşılaştılarsa bundan dolayı suçlayamazsınız sanırım Yine anlamadınız Siz burada oturup doktoru bekleyecektiniz Size yakışanı bu olurdu Doktoru tanıyor musunuz? Evet Görsem tanırım maskeli değil mi? Bu benim kocam olacak adam yok mu? Ne kadar aile sırrımız varsa söylemiş size Benim yatalak olduğumu da söyledi mi? <gülüyor> söyledi ama ben inanmadım Dedim ya ...kendinizi üstün insan sanıyorsunuz. Bize yukarıdan bakıyorsunuz. Bir saat kadar kapımızın önünden ayrıldınız ya... ...artık her şeyimizi öğrendiniz öyle mi? Hanımefendi... ...artık dayanamayacağım. Kırdığınız ceviz bini aştı. Evet, her şeyi öğrendim. Kızınızı evlendirmemek için... ...bahçenizde kocaman bir köpek beslediğinizde saklayabilir misiniz? Hı? Güleyim bari. Ayol bizim bahçede köpek yok diye kaç kez söyledim size. <gülüyor> ya bu bağıran? Kocam. Evet kocam. Kızımıza ne zaman bir kısmet çıksa da şuraya otursa... ...kocam köpek gibi havlamaya başlar. Birden her şey adına kavuşuyor öyleyse. <gülüyor> Kocanız bana köpeğe alışın demişti. Demek kendisine alışmamı istiyor. Bir gün bile mutlu olmadım kocamla. Gerçekte hiçbir kadın mutlu olamaz. Bunu da bilmiyor değilim. Ama ben çabaladım. Mutluluğumuz için hasta oldum, yatakta yattım. Düşünün, 40 yıl hep o doktorun yüzüne baktım gece gündüz. Evet gece gündüz, siz ne sandınız? Aa, kapıp koyu vermeyin kendinizi. Beni düşündün biraz da kızınızı düşünün. Kızınız ve benim mutluluğumuz biraz da sizin mutluluğunuz sayılır. Anlamıyorsunuz bir türlü. Kızımı doktordan önce siz alsaydınız dediğiniz biraz doğru olurdu ama şimdi? Şimdi kızım doktorla evlenince benim iyileşmemin hiç olanağı kalmıyor demektir. Ben iyileşmeyeyim, hep yatakta yatayım diye kızımla evlendi. Bundan sonra belki jimnastik de yapamayacağım. Doktor hep yanımızda olduğu için her dakika tedavi edecek beni. İşte o sırada her şeyin elimden gittiğini, her gün aklımı kurcalayan yön ve denetleme gereğinin gizli gizli araya girdiğini sanmıştım. Lombardan bir göz attım, bizi sürükleyen canavar yere serilmek üzereydi. Hiç kimse anlamadı beni. Yoksa ben de herkes gibi miyim? kimseden şu kadarcık farkım yok muydu benim? Bana öyle geliyor ki vardı. İşte onun yok olmasını içim götürmüyor. Hem evreni nasıl söker ya da bir saman çöpünü, adına bilimsel düşünce dedikleri bu beyin sızıltısını. Bilim, daha evrenin ilk süreçlerini tanımaz ve böyle bir saman çöpünde az ya da çok yetişmiş nişastayı toprağın bileşimine mi, iklimsel açıklamaya mı, tohum bozuluşuna mı, ...üretimsel davranışa mı... ...neye bağlayacağını bilmezken... ...bu saman çöpün nasıl çözümlenebilir? Yalvarırım Hı. size acıyın bana. Yüzüstü bırakmayın beni. İnanın. Bana inanın. Size yardım edemem. Çünkü elimden hiçbir şey gelmez. Size de kocanıza da. Siz hep yatakta yatacaksınız... ...kocanız köpek gibi havlayacak... ...ben burada bekleyeceğim. Bekleyecek misiniz? Bekleyecek misiniz gerçekten? Bekleyeceğim. Hiç bıkmadan mı? Hiç bıkmadan. Yalvarırım söz verin bana. Söz verin. Hiç bıkmadan bekleyeceğinize söz verin. Söz veriyorum. Tanrı sizden razı olsun. Ben gidiyorum. Belki de artık bütün bütün yatağa gireceğim. Kalkmamacasına. Ama aklım hep sizde olacak. Sizin burada beklediğinizi düşünerek rahat edeceğim. Kızımı görürseniz bunlardan hiç söz etmeyin. Benimle konuştuğunuzu söylemezseniz de iyi olur. ...benim çektiğimi onun da çekmesini istemiyorum. Size bir şey itiraf edeyim mi? Onun hiçbir şey çekmesini istemiyorum. Nasıl söyleyeyim? Herkes az ya da çok bir sıkıntı çeker değil mi? Onun başından böyle bir şey geçmesin. Bunu sizden başka kimse sağlayamaz kızıma. Bekleyin burada rica ederim. Tanrı sizle olsun. Elveda. İnsan ölür... ...ve yok olan evcil hayvanlar... ...avlanmış olan türler yeniden ortaya çıkar. Denizler balinalarla dolar... ...ve toprağın yüzü iri iri bitkilerle örtülür. Doktor! Siz doktorsunuz değil mi? Evet. Ben yokken içeri gelip... ...durumumu nasıl sarstığınızı biliyor musunuz? Beni iyi bir insan olarak tanıyorlardı... ...sizin yüzünüzden hileci durumuna düştüm. Nedenmiş? Ben iş aramaya gitmiştim. O ara sizin geleceğinizi nereden bilebilirdim? Eve girmenizi tam o zamana rastlattığınız için... Hayır, hayır. Ondan değil. Siz iyi bir insandınız. Sonra hileci oldunuz. İşsizdiniz. İş aramaya kalktınız. Kitap okuyordunuz. Aşık oldunuz. Bir insan bu kadar değişirse... ...elbet ona hileci derler. Hımm. Bunları kıskançlığınızdan söylüyorsunuz. Hayır. Maskeli olduğum için söylüyorum. Çünkü hiç değişmiyorum. Oğlum, suç işlediniz. Peki beni suç işlemeye yeten kim? Hı? Yeter bu kadar haksızlık! Sizden de, maskenizden de nefret ediyorum. Ben yalnız içimden gelen sesi dinliyorum. İçinizden öyle mi? Bu levhayı gördünüz değil mi? Beni bu levhayla korkutamazsınız. Dinleyin dinleyin. Bu levhayı gördüğünüz halde gene de kıza aşık olmadınız mı? Oldum. Evet. Bunu saklamıyorum ki. Ancak siz de şunu unutmayın ki köpeğin sesini duymadan aşık oldum ben. O ses sizin içinizden geliyordu. Bahçede köpek olmadığını pek ala biliyordunuz. Beni kandıramazsınız. Hiçbir engelden yılmayacağım. Kızı bekleyeceğim burada. Yanlış. Çok yanlış. Kızı beklerseniz... ...annesi ölür. Seçin birinden birini. Aşk mı? Ölüm mü? Maskeni çıkar! Şeytan! Peki... İşte çıkardım! Dikkat! Köpek! Git buradan! Yüzünü bozma! Aslan var. Sen bana karışamazsın. Bu evin sahibi benim. Onun da sahibi değilsin ya. Al, al, al, al, al, al, al, al, gitmiyorum, al, al, gitmiyorum. al, yana al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, bekledim. <gülüyor> ne kadar bekledin? Çok mu bekledin? Benden unut kesmedin mi? Hiç bilmiyorum. Hep buradaydım dedim ben. Hep bekliyorum. <gülüyor> Sevgilim. Bakayım yüzüne. <gülüyor> bak, iyice bak. Evet sensin. Yanılmamışım. <gülüyor> çok mutluyum. Ben de. Ben de. <gülüyor> ben de. ...sonu yok sanma. Bu alemde geçer. Ömrü fani gibidir. Gün de geçer, dem de geçer. Ram karar eyleyemez. Hande'yi kudrem de geçer. Devri şadi de geçer. Usta'yı mahkem de geçer. Gece günü gün yok olur. Anide madem de geçer. Söz uçar.